Boş. yaşam için teknoloji. Yeni yılda yine merhaba. İlk haberimizle başlayalım. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ağaç keserek değil fidan dikerek geçireceğimiz bir yıl dileğiyle 5000 fidan dağıttı. Orman Bölge Müdürü Hüseyin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı kutlamaları çerçevesinde bu dönemde ormanlık alanlardan yetişmiş çam ağaçlarının kesilebildiğini, bunun önlenmesi amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ağaç kesme, fidan dik kampanyası başlattığını anlattı. Yalçın diyor ki fıstık çamı, ıhlamur, akasya, sedir ve diş budak. Cinslerinden fidanlarımıza talepler büyük oldu. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ise kampanya kapsamında bütün bölge müdürlüklerinin yılbaşı için kaçak ağaç kesimini önlemek amacıyla ücretsiz fidan dağıtımı yaptığını bildirdi. Genç ağaçların yılbaşı süsü olmaması için halk arasında duyarlılığı hedefleyen kampanyada bölge müdürlüklerinin kendi programları kapsamında fidan dağıtıldığını vurgulayan yetkililer, yılbaşı için çam ağacı isteyenlere de fidanlıklardan uygun fiyatlara çam verildi. Kütahya'nın Şaphane ilçesinden doğan ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geçip Susurluk Nehri ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen Simav çayı, sanayi tesisleri ve evsel atıklar nedeniyle kirlikle boğuşar. Çayın kirlilikten kurtulması için Kütahya'nın Simav ilçesinde arıtma tesisi yapılması için ihale ve yer teslimi yapılırken Bigadiç Belediyesi mezbahasının neden olduğu ileri sürülen Kirlilikte tepkiler neden oldu. Yöre halkının tarlalarını ve hayvanlarını suladığı çayın rengi mezbahadan salındığı iddia edilen kanlar nedeniyle kırmızıya büründü. Günde yaklaşık 70 büyükbaş, 100 kadar küçükbaş hayvanın kesiminin yapıldığı çaya, yaklaşık 200 metre mesafedeki mezbanın atık sularının çökertme havuzlarından bekletilmeden ve herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan çaya salınması, Kaymakamlığı harekete geçirdi. Kaymakamlığın talimatı üzerine Bigadiç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çayda inceleme başlattı. Çaydan incelenmek üzere su örnekleri alındı. Bigadiç Kaymakamı Barış Aktan çaydaki kirliliğin önüne geçilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Bigadiç Belediyesi ve Bigadiç mezbahası yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Çay kenarına gezmeye gelen emekli işçi Halim Maviş... Çayın renginin kırmızıya döndüğünü görünce şok olduklarını belirtip çayı kimin kirlettiği apaçık ortada yetkililer bir an önce bunun önlemini almalı. Simav çayı SOS veriyor. Böyle giderse çay iyice elden gider. Çaya dökülen kimyasal maddeler nedeniyle zaten bir süredir balık ölümleri yaşanıyordu. Bu balıkları yiyen kuşlar da bir süredir telef oluyordu diye konuştu. Ve Mersin nükleer karşıtı platform geçtiğimiz gün Antalya'da yaşanan depremi hatırlatarak Mersin-Akkuyu'da yapılacak olan nükleer santralin de deprem risk bölgesinde olduğunu ifade etti ve yetkilileri büyük bir felakete yol açmadan nükleer santral yapmaktan vazgeçmeye çağırdı. Çamlıbel, Akkuyu nükleer güç santrali bilgilendirme merkezinin önünde Mersin nükleer karşıtı platform adına konuşan avukat Semra Kavasakal, İTÜ Geofizik Meyendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın açıklamalarını aktardı. Ahmet Ercan, Güney Toroslar, Elmalı Yarımadası ve Antalya'nın son 4 yıldır irili ufaklı depremler üretip, Aşırı gerilmeyle uyarıldığını ifade etmiş, bu bölgedeki depremlerin 2005'ten beri arka arkaya gelmediye başladığını söylemişti. Ercan ayrıca önümüzdeki yıllarda güvenli diyebildiğimiz Güney Akdeniz kuşağı ile Mersin-Taşucu-Akkuyu'da kurulmakta olan nükleer santral dolayındaki Ecemiş kırığını oradan Mersin'le Adana'ya uzanan bölgedeki kışkırtmayla yani depremler üretip üretmeyeceğine kuşkuyla bakılmalıdır. Güneyden gelen bu kaktırmadan en çok etkilenecek yerlerden biri de Ecemiş Kırığı ile Adana-Osmaniye-Hatay kavşağı olabilir. Dalma-batma kuşaklarının tsunami dalgası üretebileceği de unutulmamalıdır ifadelerini kullanmıştı kendisi. Kabasakal da deprem uzmanları tarafından yapılan bu açıklamaların dikkate alınarak hükümete Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çağrı yaptı. Kabasakal sözlerine şöyle son verdi. Nükleer santralinin yapılacağı yerde deprem riski varken... Tsunami riski varken hükümeti ısrarla ülkemizi maceraya sürükleyerek nükleer santral yapma sevdasından vazgeçmeye çağırıyoruz diyor bakalım o yetkililer bunu dinleyecek mi ve vazgeçecekler mi? Ve Koza Altı'nın 5 altın madeninden biri olan Çukur Olağan işletmesindeki faaliyetler İzmir İl Özel İdaresi'nce çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunmaması gerekçesiyle durduruldu. Koza Altı'ndan yapılan açıklamada dendi ki şirketimizin Çukur Olağan işletmesindeki faaliyetler, İzmir İl Özel İdaresince çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunmaması gerekçesiyle durdurulmuştur. İdareden alınan yazıda da belirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi izin denetim genel müdürlüğünün geçici faaliyet belgesi mevcuttur denildi. Koza altının çıkarılan sahasıyla birlikte 5 altın madeni bulunuyor. Altın madenlerine karşı çok güçlü bir yerel direniş mevcut ve gerçek altının yeryüzündeki tarımsal üretim olduğu halk tarafından vurgulanıyor. Yeşil ve barış dolu bir yeni yıl diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Öze ismi. Açık Radyo program destekçisi olun